Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ve ürünlerine dair yönetmelik 26 Eylül itibariyle yürürlüğe girmek üzere resmi gazetede yayımlandı. Buna göre GDO ve ürünlerinin onay alınmaksızın piyasaya sürülmesi, kurul kararlarına aykırı olarak kullanılması veya kullandırılması, kurul tarafından piyasaya sürme kapsamında belirlenen amaç ve alan dışında kullanımı, genetiği değiştirilmiş bitki ve hayvanların üretimi, GDO ve ürünlerinin bebek mamaları ve bebek formülleri, devam mamaları ve devam formülleri ile bebek ve küçük çocuk ek besinlerinde kullanılması yasaklandı. Ayrıca gıdaların ilgili bakanlık tarafından belirlenen eşik değerinin üzerinde onaylanmış GDO içermesi halinde etiketinde bileşen listesinde bulunması zorunlu olmayan gıdalar için genetik yapısı değiştirilmiştir veya genetik yapısı değiştirilmiş GDO'dan üretilmiştir ibaresine etiketinde açıkça görecek şekilde bulunması gerekecek. Tabii ki bu arada bilimsel kuruldan geçmeden de pek çok ürünün ülkemize girmiş olmaya başladığı söylentileri de var. Dolayısıyla kanun çıkarmak yetmiyor. Daha önemlisi bunları uygulamaya koymak. En daha daha iyisi GDO'nun girmesine hiç izin vermemek. Endonezya'nın en büyük hayvanat bahçesinde birçoğu nesli tükenmekte olan türlerden olan hayvanların tümünün hayatı tehlikede. Hükümet tarafından denetim için görevlendirilen Hayvanat Bahçeleri Birliği'nin yetkilisi Tony Sumampo, Surabaya hayvanat bahçesinde önlem alınmazsa ihmal ve yolsuzluk nedeniyle tüm hayvanların 5 yıl içinde öleceğini kaydetti. Yetkililer Surabaya'da son günlerde 17 yaşındaki bir Afrika aslanı ve 6 yaşındaki bir Avustralya kangurusunun öldüğünü ve bu şekilde her yıl yüzlerce hayvanın öldüğünü, diğerlerinin de açlık, stres ve kafeslerdeki nüfus yoğunluğu ile mücadele ettiğini, dar ve kirli kafeslerde tutulan 14 Sumatra kaplanının büyük risk altında olduğunu ve 20 Komodo ejderi yavrusunun yoğun bakımda olduğunu bildirdiler. Artık bu tip hayvanat bahçesi zulümlerine izin vermemek gerekiyor. Kolombiya'da da yeni bir Amazon maymunu türü keşfedildi. Kolombiya Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi 13 yeni tür grubunu gözlemledi. Ekip yeni maymun türüne Peru yakınlarındaki Kaketa eyaletinde rastladığı için Kaketa adını verdi. Araştırmacılar bu küçük izole maymun popülasyonunun evleri olan ormanların kesildiği için risk altında olduklarını da söylüyor. Yani yeni keşfettiğimiz bu canlı türünü de kaybetmek üzereyiz. Kanada'nın Saskatchewan eyaletindeki Grasslands Ulusal Parkı'nda bir çayır köpeğinin vebadan ölmesi yetkilileri alarma geçirdi. Vebanın parkta koloniler halinde yaşayan diğer çayır köpeklerine de bulaşmış olabileceğini kaydeden doğal park uzmanlarından Pat Fergie, önlem alınmadığı için çok düşük bir ihtimal olmasına rağmen hastalığın enfekte olmuş hayvanlarla temas eden insanlara geçme riski bulunduğunu hatırlattı. Yetkililer, kusma, ishal grip belirtileri ve karın bölgesinde ağrı hissedenlerin en yakın sağlık merkezine gitmeleri önerisinde bulundu. Tehlikenin tamamen ortadan kaldırılması için yeni tür bir yol izleneceği açıklanmazken parkta geniş çaplı bir hayvan etrafının yapılmasından korkuluyor. Öte yandan en büyük riskin veba bulaşmış fareler olmasıdan korkuluyor. Çünkü farelerin vebayı daha geniş bir bölgeye taşıma riski yetkilileri oldukça düşündürüyor. Benzer bir haber Peru'nun Amazon bölgesinde kuduzlu yarasalar 500'den fazla kişiye saldırdı. Kuduz salgınında 4 çocuk öldü. Peru Sağlık Bakanlığı kuduzlu yarasaların ülkenin kuzey doğusundaki Urakusa köyünde Aguaju yerlilerine saldırdığını belirtti. Bakanlık yetkilisi Jose Bustamante Aguaju'nun kabilesine de aşı ve gerekli malzemelerin gönderildiğini söyledi. Bustamante kuduz Kuduzlu yarasaların ısırdığı 508 kişinin %97'sinin aşılanmaya başlandığını da ifade etti. Tabii ki artık yaban hayatıyla bu tip temaslar salgın hastalıkların da artmasına neden olabilir. Rusya Atom Enerjisi Kurumu İran'ın bu şehir nükleer santral reaktörüne 21 Ağustos'ta nükleer yakıt doldurmaya başlayacak Rus Atom Enerjisi Kurumu'nun sözcüsü. 21 Ağustos'taki bu işlem İran İslam Cumhuriyeti'nin ilk nükleer enerji elektrik santralinin çalışması için başlangıç olacak dedi. Rus resmi İtar TAS Ajansı'nın bildirdiğine göre daha önce internetten yapılan açıklamada 21 Ağustos'tan itibaren bu şehir santralinin faaliyete geçeceği bildirilmişti. Ancak santral 21 Ağustos'tan itibaren hemen çalışmaya başlayamayacak. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihli ise... Geçen ay yaptığı açıklamada bu şehir nükleer santrinin Eylül ayında elektrik üretmeye başlamayı planladıklarını söylemişti. Kayseri'de bir konferansa katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, HES projelerine ve yerli enerji üretimine karşı çıkan sivil toplum örgütleriyle çevrecilerin gösterdiği tepkiyi masum bulmadığını söyledi. Hem temiz bir dünya hem de refahı sağlayacak şartlar istenildiğini kaydeden Bakan Yıldız, Zaman zaman iyi niyetli spekülatif bazı sivil toplum örgütleri eylem yaparak eslere karşı izliyor. Bir kısmı haklı, bir kısmı haksız. Şu anda üç tarafı denizlerle kaplı Türkiye'nin bu kıyılarda 436 projesi var. Hepsine de itiraz var. Bu itirazların çok masum bulmam. Ben burada sivil toplum örgütlerimize bir mesaj veriyorum. Onların mesajlarını alıyorum. Oturup birlikte çay kahve içeriz. Oturup birbirleriyle her şey karşı olanlar kendi aralarında konuşsunlar, bir karar versinler. Enerji ihtiyacımızı hangi kalemden yapacağız? Buna karar versinler dedi. Bunun kararı Greenpeace Enerji Devrimi raporuyla ortada. Yapılması gereken rüzgar ve güneşe azami yatırım, enerji verimliliğine gereken önem. Bakan çay, kahve, nükleer, kömür ve hez yerine artık enerji devrimini harekete geçirmeli. Yeşil ve barış dolu bir dünya için sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği.